Yaşamdan İzler Sevgili dinleyiciler, yaşamdan İzlere hoş geldiniz. Ben Senem Ekener, her programda bir başka konukla beraber onların hayat öykülerini dinliyoruz. Hayat öykülerini dinlerken aslında yaşamlarındaki verdikleri en büyük karar olan Tanrı'yı seçme ve onu izleme hikayelerine özellikle eğiliyoruz. Ve yaşamlarında Tanrı'nın izini görmeye çalışıyoruz. Tanrı onlar için neler yaptı, onları nasıl değiştirdi ve şimdi nasıl bir yaşam sürüyorlar. Ve bunların hepsini sizlere bir teşvik olması düşüncelerinizi, yaşamın ne olduğuna dair merakınızı ilerletmesi için, başlatması için yapıyoruz. Bugünkü konuğum Ercümen Tarkan. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Çok teşekkürler burada olduğunuz için. Ben evet. de çok teşekkür ediyorum. Size ne? programınızdan dolayı hem başarılar diliyorum, hem zevkle dinliyorum radyoda. Bütün Radyo Light dinleyicilerine de esenlikler diliyorum. Çok teşekkürler. Programın ilk bölümünde mutlaka konuğumuzla beraber bir öncelerine gidiyoruz hayatlarında. Çocukluk dönemimiz bizim için çok belirleyici oluyor yaşamımızda ya da ilk gençliğimiz, karakterimizin oluşması, tercihlerimizin belirlenmesi konusunda. Önce biraz sizi tanıyarak başlayalım. Hay hay ben 1966 İstanbul doğumluyum. Hı. Çocukluğum Fındıkzade'de geçti, Çapa Şehremini'de. Müslüman bir ailede büyüdüm, iki kardeşiz, bir ablam var. Klasik bir Türk ailesi, yaşlılar, annem, babam, halalar bir evde büyüdük. Hı hı. Çocukluğum güzel denilebilecek bir süreçte ilerledi. Çocukluğumdan beri yüreğimde bir inanç, bir yaratıcı sevgisi, dini değerlere bağlılık duygusu her zaman üst seviyedeydi diyebilirim. Hı hı. Çünkü ailemden de bu şekilde bir model görmüştüm. Özellikle ailemdeki yaşlılar... İnancına bağlı kişilerdi. Annem keza öyle bir insandı. Ben de bu süreçte hem ailemden aldığım dini eğitimlerle hem de kendi içimdeki bir takım arayışlarla beni yaratana yöneldim. İlkokul, ortaokul sıralarında din öğretmenime tabii ki hepimizin aileden aldığı inançla ilgili bir takım merak ettiğim konuları ve kafama takılan bazı hususları onlara Soruyordum, Onlardan hı hı. uygun yanıtlar almaya çalışıyordum. Hı hı. Bazı hocalarımızın bu konuları fazla araştırmanın insanı çok farklı yerlere götüreceği konusundaki teşhisleri ve geçici cevapları açıkçası beni çok demoralize ediyordu. Hı hı. Motivasyonumu ve bu konudaki inanmışlığımı bir anlamda zedeliyordu. Evet. Ve bu süreçte tamamen kendimi... İnancın özüne köklerini araştırarak bizzat uygulama sürecinde buldum. Ve lise çağlarındayken ben düzenli olarak camiye gitmeye, ibadetini yerine getirmeye, işte evet. Ramazan süresince 30 gün oruç tutmaya evet. ve ailemden almış olduğum, doğuştan almış olduğum inancın tüm gereklerini yerine getirmeye çalıştım. Evet. Zaten geleneksellikle çok iç içi olduğu için toplumumuzda İslam kültürü ister istemez öncelikle ailenizden de gördüğünüz model bu olduğundan tabii ki onun gerçekliğini sınamak ve onu deneyim etmek istiyorsunuz ve bu süreç de sizin için böyle geçti. Evet, herhalde. evet böyle geçti. Sonraları tabii özellikle lise döneminde, gençlik yıllarında kendini bu kadar dine vermiş, inancının temellerini sağlamlaştırmış bir genç olarak... Hayatın yaşam amacıyla ilgili, işte e, yaratılışımız gereği, hayallerim, ideallerimle ilgili birçok şeyi dini, manevi duygularla bastırmaya, o şekilde kendimi tatmin etmeye çalışıyordum. Bu süreç üniversite yıllarına kadar devam etti. Tabii çok sorular var. Evet. Niye buradayım, hayatımın anlamı ne, neden yaşıyorum, tesadüf eserimi yoksa bir amacın uğruna mı diye. Üniversite yıllarında zaten herhalde en yoğun olarak bu soruların cevaplarını aradığımız dönem oluyor hayatımızda. Tabii ki ben yaşım gereği Türkiye'deki hem e, siyasi anlamdaki karışık Hı -hı. dönemleri hem de maalesef o darbe yıllarını, evet. 80'li yılları bir genç olarak yaşadım. Yaşadığım mahallede, semtte çok kötü şeylere tanık oldum, evet. çok kötü şeyler gördüm. O dönemde hem lisedeyken hem üniversiteye geçiş yıllarında... Benim bütün arkadaş çevrem ister istemez bir kutupta ya da aksi bir yönde yer almışlardı. Ve kendimi ister istemez onların etkisinde buldum ama mümkün olduğu kadar kendimi bunlardan uzak tutmaya, uzak kalmaya gayret ettim. Tabi burada inancımın ve dini değerlerin de rolü elbette önemliydi. Üniversite yıllarında yaratılışım gereği ve biraz karakter özelliğim dolayısıyla... Her şeyi zamanlı, planlı, programlı yapmak istedim Hı -hı. ve bu anlamda da üniversite yılları benim için hemen kariyer planlamasının evet. bir iş hayatının başlangıcı şeklinde devam etti. Ve hemen kendimi 3 aylık bir üniversite öğrenciliği sonrasında iş hayatının içinde buldum. Buldunuz. Bu da beni özellikle bu siyasi çevrelerden bir anlamda kopmama, Koklar. Yardımcı oldu. Evet, koparmış oldu. Yani o zaman hayatınızın hedefi ya da sizin birinci meşguliyet noktanız iş hayatı verdi. Evet. Ve sanıyorum bu nedenle de dünyevi kaygılar daha baskın çıktı. Ama ruhsal kaygılarınız zaten tümüyle doyuma ulaşmadığı için bir biçimde tam cevabını bulamadığından biraz daha bastırılmış oldu. Aynen için. söylediğiniz gibi oldu. Hı hı hı. Ve bu süreçte dediğiniz gibi ben uzun zamandır yerine getirdiğim ibadetlerin... Aslında yerine getirirken bile ibadet ederken, oruç tutarken, bir takım inançları yaşama gayreti içerisindeyken aslında bütün bunların yüreğimin içerisindeki boşluğu tam olarak dolduramadığını, hı hı. hala bir takım doğal benliğimden, kötü düşüncelerimden ve zihinsel olarak işlediğim günahlardan ve çoğu zaman Eyleme dönüşen günahlardan kurtulamadığımı fark ediyordum. Ve bu da benim içimde inanılmaz bir suçluluk duygusu yaratıyordu. Bu süreçte tamamen bir süre ibadetlere ara vermeye başladım. Yani inanan arkadaşlarımla birlikte oluyordum. Zaman zaman camiye gidiyorduk. Zaman zaman bir takım İslami inançları yerine getiriyordum ama tam bir materyalist düşünceye sahip olmaya başlamıştım. Çünkü benliğin baskın çıkışı. Sizi bir biçimde daha aşağıya çekiyordu her zaman bu. Bu süreçte anladığım kadarıyla. Evet, Hı -hı. evet. Bu noktada bir ara verelim sohbetimize, bir ilahi dinleyelim. Ardından sohbetimizi sürdüreceğiz. Zaten asıl yaşamınızın gerçek anlamını kazanma hikayesi de bu ilahinin ardından başlayacak. Benim nefesimsin. Benim nefesimsin. Ben de yaşayan kutsal varlığım Günlük Thank <smart> you. Yaşamdan izler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, yaşamdan izler devam ediyor. Bir ilahi dinledik, bir mola verdik sohbetimizi. Bugünkü konum Ercüment Tarkan'dı, onun. İman öyküsünü, onun hayatına Tanrı'nın nasıl dokunduğunu ve onu nasıl bereketlediğini, nasıl izler bıraktığını yaşamında öğrenmeye başlayacağız. Çünkü şu ana kadar olan kısmında sohbetimizin onu tanımaya çalıştık ve nasıl bir çocukluk, ilk gençlik geçirdiğinden söz ettik. Her yaşam başlı başına bir öykü biliyorsunuz ama gerçek anlamını Tanrı'ya ve gerçek Tanrı'ya imandan sonra kazanan hayatlarımızın öykülerini dinlemeye gayret ediyoruz. Yine böyle sohbetimizi sürdüreceğiz. Az önce yaşamınızın dini tarafının benlikten ötürü günaha ister istemez düştükçe bir biçimde daha çekinik kaldığından söz etmiştiniz. Orada kalmıştı sohbetimiz. Bu arada tabii ki yaşamınız daha kariyer odaklı ve iş yaşamına yönelmişti. Bu da sanıyorum üniversite sonrası yıllara dayanıyor değil mi? Üniversite sırasındaki yıllar ve sonrasındaki hı hı. yaşam tarzım veya o günkü düşüncelerim o yönde gelişiyordu. Hı hı. Tabii bu süreçte ben işte... 19-20'li yaşlar civarındaydım ve o dönemde bir kız arkadaşım oldu ve biz flört etmeye başladık. Gençliğimde de çok fazla flörtüm, çok fazla bu anlamda kızlarla gezip tozmak, biraz evvel bahsettiğim gibi çok fazla böyle özgür bir yaşam tarzı Hı -hı. karakterim gereği sahip değildim. Böyle çok fazla deneyimlerim olmamıştı. Tabii ki o günlerde... Beğendiğim, hoşlandığım bir genç kızla evlilik planları yapmıyordum. Hı -hı. Ama süreç içerisinde bu arkadaşlığımız, bu birlikteliğimiz ciddi boyutlara ulaşmaya başladı. Evet. Ve biz şu anki eşimden evet. bahsediyorum, eşimle o dönemde tanıştık ve 4 yıl flört ettik. Hı -hı. Ben üniversitede okuyordum, o üniversitede okuyordu. Artık üniversite yıllarının son dönemleriydi. Ve bu 4 yıl beraber flört döneminin sonunda biz evet. evlenmeye karar verdik. Evet. Evlenme kararımızdan çok az bir süre önce eşim benim yanıma gelip benimle çok önemli bir şey paylaşmak istediğini ve bu paylaşacağı konunun belki benim vereceğim kararı bile etkileyebileceğinden şey. bahsetti. Ve bu tabi bir erkek olarak beni çok farklı şekilde etkilemişti ve gelip benimle paylaşacağı şeyler konusunda açıkçası çok karamsar düşüncelere evet. kapıldım. Sonuç olarak eşim bana bir Müslüman olmadığını, Hı. çocukluğundan beri İncil ile İsa ile büyüdüğünü, Hı. Hristiyan bir geçmişe sahip olduğunu söyledi ve inanın bu ifadesi Hı karşısında ifadesi karşısında benim bütün kaygılarım korkularım bir anda Kalkmıştı, ortadan kalktı ve gerçekten o an için. Şöyle bir tepki verdim yani sonuçta biz aynı Tanrı'ya inanıyoruz. Sadece yollarımız farklı biz birbirimizi seviyoruz birbirimizle bir hayat paylaşacağız. Ve benim için önemli olan bu birliktelik hı hı. karşılıklı saygı sevgi olduktan sonra benim için hiç önemli olmadığını söyledim. Ve bu düşüncelerle biz bu evlilik kararımızı gerçekleştirmiş olduk. Tanrı'nın yaşamlarımıza gerçek anlamda girmesi ve kendine doğru bizleri çekmesi çok başka biçimlerde gerçekleşiyor ve her kişi için çok özel bu ve birçok hikayede ortak bir yön var birileri giriyor hayatımıza ve onlar Tanrı'nın sanki yaşamlarımızdaki yansıması gibi oluyorlar ve ondan sonra her şey değişiyor. Sizde de böyle olduğunu görüyorum. Eşinizin yaşamınıza girmesiyle sanıyorum daha belirleyici olaylar gerçekleşmeye başlıyor. Benim hayatımda başlıyor. gerçekleşmeye hı hı. başlıyor. Tabii biz eşimle tanıştıktan ve o süreç içerisinde arkadaşlığımızı devam ettirirken, tabii bu arada ben askerliğimi yaptım, geldim kısa dönem bir nişanlılık dönemi geçirdik. Tabii. Bütün bu süreçler içerisinde eşim hem benim inancıma hem ailemin inancına, gelenek ve göreneklerimize son derece saygılı bir tavır Sen içerisindeydi. Be. Ve ben benimle paylaştığı Hristiyan inancını, o günden sonra bir daha hatırlamak istemedim ve onu kafamda asla Hristiyan kimliğiyle ön planda tutmadım. Hı. O benim sevdiğim birisiydi. Hayatımı paylaşacağım, birlikte mutlu olacağım insandı. Ve onun için inancı o kadar geri planlardaydı ki çok fazla üstünde durmuyordum. Biz evlendikten sonra tabii benim hem bir erkek doğamın getirdiği hem kültürümün bana yüklediği maalesef bazı... Maalesef diyorum olumsuz düşüncelerden dolayı evliliğimizin ilk günlerinde adeta evde kendimi patron ilan hmm. ettim. Karakterimin gereği de baskın kişiliğimden bütün kararları ben alan, bütün planları, programları ben yapan bir konumda eşimle evliliğimizi yürütmeye başladık. Hmm. Tabii eşim rahatsız olduğu durumlarda bile sakin davranabiliyordu, bana olan, aileme olan, inancıma olan saygısını, anlayışını devam ettiriyordu. Ama bu süreçte bir şey yapıyordu ki o benim hayatım boyunca hiç unutamayacağım ve benim gerçekten Mesih İsa'ya gelmemde çok önemli bir olay olduğunu biliyorum. O da eşim her gece biz yatağa girdiğimizde eşim dua ediyor ve öyle yatıyordu. Hı hı. Ve onu, bu yaklaşımı benim yüreğime çok dokundu. Evet. Ben çocukluğumdan beri Tanrı'yı seven, Tanrı'ya inanan, ona ibadet eden, hep onun yollarında yürümeye gayret eden bir insan olarak kendimi görürken eşimin Tanrı'yla bu kişisel yakın ilişkisi, evet. onunla bu dua paydaşlığı benim hiç, hiç alışık evet. olmadığım ve hiç de gerçekten yaşamadığım bir deneyim Hı -hı. olarak çok etkiledi ve yüreğime dokundu. Ben Hı -hı. dedim Tanrı'yı seven bir insanım. Ama eşim gibi Tanrı ile böyle bir kişisel ilişki, böyle bir yakınlık yok. Hı hı. Ve bundan sonra biraz daha dinler bir yaşam sürmeye karar verdim. Evet. Var olanın arkasından gitmeye başladım. Var olanın evet, var olanın arkasından hı hı. gitmeye başladım. Bu süreçte eşim bana Hristiyan inancı hakkında, Mesih İsa hakkında ne inandığı konusunda hiçbir şey söylemiyordu. Çünkü ben ona hiçbir şey sormuyordum. Sormuyordunuz. Aynı zamanda Yaşamlarımız bizim birer tanıklık zaten. Sizin etkilendiğiniz yön onun ağzından çıkan değil. Aksine eyleme koyduğu bir davranışı olmuş zaten. Evet. Sanıyorum Tanrı'nın size dokunuşu da hep bu yönden ilerliyor noktalarda. Evet. Sonra bir gün eşim evliliğimizin ikinci yılı tamamlanmıştı. Üçüncü yılına e, girmek üzereydik. Bu süreçte eşimin kendisi gibi aileden Bayanlarla bir araya geldiğini, büyüklerle bir araya geldiğini, ev er toplantılarında dua ettiklerini, İncil'den okuduklarını biliyordum. Ve gene böyle bir toplantının olduğu günün akşamında benim yanıma gelip bana şunları söyledi. Dedi ki ben bugün hayatımda çok önemli bir karar verdim ama bu kararımı sen anlayamayacaksın. Ben tamamen değişmeye karar verdim. Yüreğimi Mesih İsa'ya açtım hı hı. ve... Tövbe ettim dedi. Hı hı. Gerçekten de bu sözlerin ne anlam ifade ettiğini ben o gün hiç bilmiyordum ve hiçbir değerlendirme yapamadım. Evet. Klasik olarak bir Hristiyan olduğunu kadınlarla bir araya gelip dua ettiklerini düşünüyordum. Ve işin ilginci gene bu kararın ne olduğunu detaylarını yine ona sormadım. Evet. Yine o havada kaldı, Hava öyle kaldı. geçti. Sonra günlerden bir gün hı hı. bir gazete haberinde Türk gençlerinin Taksim civarında bir kilisede toplandıkları, hı hı. birlikte ibadet ettikleri, ilahiler söyledikleri haberini okumuştum ve evet. çok ilgimi çekti. Yani Türk gençleri nasıl Hristiyan olabilir, İstanbul'da nasıl böyle bir Türk kilisesi olabilir diye. O gazete haberinin hemen arkasında bundan birkaç hafta sonra eşim ve baldızım Hı hı. Benden onları gazetede gördüğüm kiliseye götürmemi rica ettiler. Hı hı. Tabii çok ilginç geldi bana. Biliyordum onların Hristiyan olduklarını, dua ettiklerini hı. ve böyle bir ihtiyaç hissettiklerini. Tabii. O zaman da postancıda oturuyoruz, Taksim uzak bir yer. Tamam dedim ben sizi götüreceğim, arabaya atladık. Ben dedim İstiklal Caddesi'nde dolaşırım, dükkanlara bakarım. Siz kiliseye girer ibadetinizi yaparsınız. Ondan sonra döner geliriz evimize hı. dedim. Hiç onlarla girmek, oraya gitmek gibi bir Hiç öyle bir yok. niyetim yoktu, niyetim hiç yok. öyle bir planım yoktu. Hı. Biz evden çıktık, kiliseye ulaştık. İçimden bir ses nedense onlarla birlikte olmam gerektiğini bir merak uyandı. Acaba nereye gidiyorlar? Ne tarz bir kilise? Gazete haberini okuduğum için hı hı. acaba Türk gençleri burada ne yapıyorlar tarzında. Onlarla beraber kiliseye girdim ve kiliseye ilk girdiğimde İnanın çok şaşırdım çünkü tamamen İslami geçmişimden gelen alışık olduğum bir düzende bir ibadet düzeninde bir anda kendimi kilisenin içinde buldum. Ve orada ibadet eden insanlar ilahi söyleyen dua eden insanlar o kadar anlatılmaz o kadar farklı bir sevgi bir farklı bir duygu hissettim ki orada sanki 40 yıldır ben oraya gidiyorum Hı -hı. sanki 40 yıldır ben o insanları tanıyorum onlar beni tanıyorlar. Ve ben o gün kiliseye gitmeyi düşünmezken Senem Hanım, birdenbire eşim ve baldızımın yanında onların söylediği ilahileri söylerken kendimi buldum. Evet, evet. Ve benim ilk kiliseyle tanışmam böyle oldu. oldu. Gerçekten çok hızlı bir deneyim yani hem girmekle kalmayıp ilahilere de eşlik ediyor olmanız, Tanrı'nın size ulaşma çabasının ne kadar da şiddetli olduğunu aslında bana gösteriyor. Peki sonra ne oldu? Gerçek kişisel Mesih İsa kimliğiyle buluşmanızı, sağlayan zaman ve olay nasıl gelişti? Daha sonra biz her pazar o kiliseye gitmeye başladık ve o kilisede beraber iman eden, beraber tapınan insanlar gerçekten Mesih'ten aldıkları o sevgiyi benimle paylaşıyorlardı. Evet. Benim İlk olarak aldığım şey orada Türkçe bir İncil oldu. Hı hı. Ve hemen eve gidip büyük bir heyecan ve merak içinde İncil'i okumaya başladım. Hı hı. Ve doğal olarak İncil'le Kur'an'ı karşılaştırmaya Tabii. ve aralarındaki farkları veya benzerlikleri ortaya koymaya hı hı. çalıştım. Ve bu süreçte oradaki insanlar özellikle oranın önderi olan hı hı. vaiz kişi, orada inanmış diğer yaşıtlarım, benden hı hı. daha büyük olanlar. Hafta içerisinde benimle iş yerimde ziyaret edip benimle buluşmaya, evet. benim merak ettiğim bazı konuları bana anlatmaya ve en önemlisi evet sorularımı cevaplamaya. Ve en önemlisi gerçekten hiçbir art niyet olmaksızın, ya da bütün, olmaksızın, bir beklenti olmaksızın bütün samimiyetleriyle Tanrı'dan aldıkları o sevgiyi benimle paylaşmaya başladılar. Bu süreçte inanın ben o insanlar hakkında o kadar olumsuz şeyler düşündüm. Ve bunu onların yüzüne o kadar fazla söyledim ki bu ülkeyi bölmeye çalıştıklarını, hı hı. ben dahil herkesin beynini yıkama çabası içinde olduklarını, amaçlarının ne olduğunu, hı hı. neden böyle bir şey yaptıklarını, arkalarında kim olduğu bir sürü aklınıza gelebilecek birçok programda birçok kişinin hı. belki tanıklığında paylaştığı konular doğal olarak benim de Düşüncelerimdeydi, ön yargılarımdaydı ama İncil'de İsa'nın gerçek kişiliğini, eşsiz karakterini gördükçe ben inanılmaz bir şekilde Tanrı'nın bana olan sevgisini ve beni kendine çekme isteğini fark ettim. Hı hı. Bu anlamda İncil'de İsa'nın sözleri her biri, okuduğum her bir söz... Benim yüreğime adeta bir hançer gibi saplanıyordu. Evet. O kadar çok ayet var ki paylaşabileceğim ama hemen aklıma gelen İsa'nın işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa Hı -hı. onunla birlikte olacağım. Sözleriydi esinleme 3.20'de evet. yer alan. Yine yol gerçek ve yaşam Hı -hı. sözleriydi. Hı -hı. Kapı benim sözüydü. Hı -hı. Romalılarda yazılı olan. Biz daha günah gelken, Tanrı bize olan sevgisini Mesih'in bizim yerimize ölümüyle kanıtlıyor ayetleriydi. Evet. Bu ve bunun gibi pek çok ayet. Ben bütün gençliğim boyunca, çocukluğum boyunca, o güne kadar bütün yaşantım boyunca hep benden uzak olan zaman zaman korktuğum, saklandığım evet. günahlarımdan dolayı Kaçacak delik aradığım, evet. kendimi tatmin etmek için ibadetlerle bir takım dinsel yaklaşımlarla onu aramaya çalıştığım dönemlerde hiç görmediğim bir eylemi Tanrı'nın Mesih'te benim günahlarım için çarmıhta ölüp üçüncü gün ölümden dirildiğini evet. ve ona iman eden herkese sonsuz yaşam armağanını sunduğunu hayatımda ilk kez tecrübe ediyordum. Evet. ve her pazar düzenli kiliseye katılışımızın devamında yaklaşık bir üç ay sonra gene aynı kilisede bir pazar günü hı hı. beraber ibadet ettikten, beraber tapındıktan sonra yüreğimi oranın ile birlikte hı hı. Rab'be açtım evet. ve onu kurtarıcı ve mesih olarak yaşantıma kabul, kabul ettim. Ettiniz. Ne mutlu size, ne kadar güzel. Birileri var Tanrı'nın ışığını, sevgisini yansıtan sizin hayatınızda ama aynı zamanda bu öyle bir bütün ki Tanrı'nın sözü aslında yüreğinizi yumuşatan. Yani İncil okuduktan sonra İsa'nın kişiliğini görebiliyorsunuz ve onun siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın sizin yapıp etmelerinizle değil sadece lütfundan ötürü sizi kurtarıyor olması onu size iyice yaklaştırıyor. Ne kadar güzel. Bir ara daha vereceğiz kısa bir ara sizin iman ettikten sonra Tanrı'nın hayatınızda neler yaptığını konuşacağız. Ben zayıfken sen gücümsün aradığım hasilesin. Benim her şeyimsin. Senin değerin ölçülmez. Rabb seni asla bırakmam. Benim her şeyimsin. Yaşamdan İzler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Yaşamdan İzleri dinliyorsunuz. Ercüment'te sohbetimizin son bölümüne geldik. Yaşayan Tanrı'yı İsa Mesih'in kimliğinde, yeryüzünde bize nasıl yaşamamız gerektiğini gösteren Tanrı'ya olan inancını... İlahi'nin hemen öncesinde dinledik, onunla nasıl buluştuğunu, kiliseye gitmeye başladıktan sonra oldu bu. Onu dinledik, sohbetimizin son bölümündeyiz. İman ettikten sonra yaşamında nelerin değiştiğini, hayatında Tanrı'nın nasıl izler, nasıl bereketler bıraktığını bize anlatacak. Programımızın sonunda da, bu sohbetin sonunda da sizlere bir telefon numarası vereceğim ve bir armağanımız var, onu anons edeceğim. Lütfen bizden ayrılmayın. Sohbetimizin son bölümüne geldik Ercümen. İman ettikten sonra asıl neler oldu? Nasıl bir değişim yaşadınız? Karakterinizde, yaşamınızda ve bugün de nasıl bir ilişkiniz var Tanrı'yla? Ben yaklaşık 14 yıldır hı hı. Rabbin lütfuyla Mesih İsa'da yaşayan bir Türk Hristiyan'ım. Ve ona iman ettikten sonra benim hayatımda gerçekten büyük mucizelerini, büyük lütuflarını gördüm. Hmm. En önemlisi ben çocukluğumdan beri almış olduğum karakter ve yetişme tarzından çok kolay yalan söyleyen birisi. Hmm. Ve benim için çıkış yolu her zaman küçük yalanlar, beyaz yalanlar, hmm. büyük yalanlar söylemekti. Ve, Ve bunu herhalde çok rahat meşrulaştırıyordunuz da içinizde. Aynen. Yani şöyle bir ihtiyaç vardı söyledim halloldu. Evet her hı. zaman haklı nedenlere Tabii dayandırarak vardı. bu yalanları çok rahatlıkla kullanabiliyordum. Gene karakterim gereği çok sinirli, çok agresif bir yapım vardı. Hı hı. Genelde insanlarla iletişim kurmakta zorlanmaz. Onları sevmekte de zorlanmaz ama bana kötü davrananlara veya benim sevgimi... Benim yakınlığımı suistimal edenlere karşı inanılmaz bir ölç alma duygusu, bir öfke. Öfke, bir haksızlığa karşı durmanın tepkisel yaklaşımına sahip bir insandım. Tabi bunun gibi pek çok farklı karakterim ve günahlı doğam gereği işlediğim suçlar, günahlar da yok değildi. Özellikle mesleğimden dolayı parasal konularla ilgilendiğim için gene aynı yalanlar ve hakkım olmayan şeylere el uzatmak, bunlar da hep eski hayatımda işlediğim günahlardı. Tabii Mesih'i tanıdıkça, onun hayatımdaki büyük sevgisini ve benim günahlarım uğruna bir kurban kuzusu olarak çarmıha gerilmesini yüreğimde, hayatımda tecrübe ettikçe, gerçekten kutsal ruhu aracılığıyla benim bu bütün günahlı doğamı, eski yapımı, Yalanlarımı, ağzımdan çıkan her yalan sözü hep doğruyu söyleyen, hep dürüst olmayı öğreten bir kişi haline getirmeye başladı evet. beni. İnsanlardan öç almak yerine beni yavaş yavaş bağışlayabilen, herkesi olduğu gibi kabul edebilen, Hı -hı. hiç insanları değiştirmeye çalışmayan bir kişi yapmaya başladı. Bunlar başladı diyorum çünkü... Hayatımda hala lutfuyla devam eden Tabii. süreç, hepimizin hayatında olduğu gibi bir gecede olan değişimleri de var Tanrı'nın örneğin bir bağımlılığımız varsa Rabb'in gücüyle bir akşamda kurtulabiliyoruz bunlar ama karakter değişimleri sizin de evet. söylediğiniz gibi evet. zaman alıyor. Evet. Özellikle imanımı, inancımı, yakın çevremle, ailemle, anne babamla, sevdiklerimle paylaşırken çok fazla dua ettim ve Senemanın bir yıl boyunca. Özellikle aileme evet. Mesih İsa'ya iman ettiğimi söyleyemedim. Tabii Hep ki. Rab'den güç istedim, Hı -hı. dua ettim. Onlara uygun bir şekilde açıklama fırsatını bulabilmek için. Evet. Bu süreçte de Rabbim benim hayatımda yaptığı mucizeler var. Hı -hı. Doğal olarak arkadaşlarımın tepkisini aldım, Tabii. ailemin tepkisini aldım. Tabii Hı -hı. Ama hamdolsun ki çocukluğumdan beri ailem, benim arkadaşlarım, sevdiğim insanlar benim Boş yere bir şeylerin peşinden gitmeyeceğimi, aklı başında bir insan olduğumu, kendimi belli bir düzeyde eğittiğimi ve eğer İsa'yı tercih ettiysem bunun gerçekten altında çok dolu dolu bir temel olduğunu ve bu gerçeğin izinden gittiğimi zaman içerisinde fark ettiler. Hı hı. Ham ki bugün benim annem babam da kiliseye gelen, bana saygı gösteren, inancıma saygıyla yaklaşan insanlar durumuna geldiler. Evet. Hala onlar için dua ediyorum. Tabii ki. Rabbin lütfun onların hayatında görünsün diye. Ama benim hayatımda Tanrıyı görebildikleri için şükrediyorum. Tabii ki o da çok büyük bir etken. Ve tabii ki aileyle de bereketlendiniz, çocuklarınız var, mutlu bir yaşam sürüyorsunuz. Bu da bence Tanrı'nın hayatımızdaki en önemli izlerinden biri. Çünkü çok zor iyi bir aileyi sürdürebilmek gerçek anlamda, görüneniyle değil ama yaşanan da o şekilde olsun diye söylüyorum. Ve Tanrı'nın bence yaşamınızdaki en güzel izlerden biri de bu. Sizinle aynı imanı paylaşan bir eşe ve Tanrı bilincine sahip çocuklar yetiştirmekte olduğunuz bir aileniz de var aynı zamanda. Çok doğru Hı. söylüyorsunuz. Ben büyük kızımla Hı -hı. ruhsal olarak aynı yaştayım. Çünkü ben iman ettiğim gün eşim büyük kızımıza 7-8 aylık hamileydi. hamileydi. Evet. Doğumlarınız çok yakın. Hemen bir Hı -hı. ay sonra büyük kızımız dünyaya evet. geldi. Ve onun fiziksel yaşıyla benim ruhsal yaşım aynı Hı -hı. paralellikle devam ediyor. Ama söylediğiniz gibi gerçekten Rabbin en büyük hediyesidir. Eşim, çocuklarım. Ve bu şekilde yaşamınızı Tanrı'nın lütfu altında sürdürüyorsunuz evet, sence. Evet. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için ve paylaştıklarınız için. Çok kişisel öyküler bunlar, çok özelimiz. Ama Tanrı'nın bizim için yaptığını düşününce bu özel olmaktan çıkıyor. İnsanın durmadan haykırası geliyor zaten bu yeni yaşam karşısında. Siz de öyle yaptınız. Çok mersi, sağ olun, teşekkürler. Ben ee, de çok teşekkür ediyorum. Az önce söylemiştim bir telefon numaramız var. Programda duyduklarınıza ilişkin bizlere sorularınızı yöneltebileceğiniz, aynı zamanda size armağan etmek istediğimiz bir film var. Buna da erişebileceğiniz numara. Ücretsizdir telefon numaramız 0800 261 55 09. Tekrarlıyorum numarayı. 0800 261 55 09. İsa Mesih'in yaşamını anlatan Mesih İsa'nın Hayatı adlı Türkçe VCD filmi size armağan edeceğiz. Dünyanın pek çok diline çevrilmiş, Sinematografik açıdan gerçekten kaliteli bir film izleyeceğiniz, orijinal mekanlarında binlerce figüranla çekilmiş ve İsa'nın dünya yüzünde geçirdiği dönemi birebir bir anlatan bu filme bu telefon numarasından erişebilirsiniz ve bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Numaramızı tekrarlıyorum 0800 261 55 09 0800 261 55 09. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Senem Ekener, bir başka yaşamdan izlerde, bir başka hayatı konuşmak üzere beraber olacağız. Hoşçakalın.